E'udzubillahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'udzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil Ve eşhedü en la ilaha la şerike ve eşhedü en Muhammeden abdühü ve resulüh. Emabet. Fe inne hadis kitabullah ve hayr el hidi hidi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesasatuha ve kullu mutesasetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fî'nâr. dersimizde Enam suresinin 38. aytına kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Sonra onlar ancak Rab'lerine toplanacaklardır, haşredileceklerdir, toplanacaklardır. Mücahit Rahimullah dedi ki, Bunlar kendileriyle tanındıkları isimleri bulunan sınıflar halindedirler. Yani yeryüzündeki canlılar, e, cins cins, sınıf sınıf. Katade Rahimullah da dedi ki, Kuşlar bir ümmet, insanlar bir ümmet ve cinler bir ümmettir. İbn-i Abbas R.A'dan, Kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık kavli, ümmül kitapta yazmadığımız hiçbir şey yoktur demektir. Yani kastedilen levh-i mahfuzdur. Kitapların anası olan e, levh-i mahfuzdur. İşte sünnet inkarcıları e, sünnetin delaletini, delil oluşunu inkar etmek için bazen bu ayeti getirirler. Enam Suresi 38. ayetinde işte kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Yani ne varsa, Kur'an-ı Kerim'de var. Bunun dışında bir şey yok gibisinde. E, burada kastedilen Levh-i Mahfuz'daki Ümmül kitaptır, kitapların anasıdır. Yani onda da işte diğer hadislerde bildirildiği gibi kıyamet gününe kadar olacak her şey yazılmıştır. Yani kastedilen odur. Ebu Zer radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında iki koyun toslaşınca Ey Ebu Zer! Bunların ne için tostaçlık biliyor musun diye sordu. Ben hayır deyince Nebi Aleyhissalatu vesselam fakat Allah bilir ve ikisi arasında hüküm verecektir buyurdu. Ebu Zerradioğlu dedi ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem vefat etmeden önce bize gökteki kuşun kanatları hakkında bile bilgi verdi. Bunu Ahmet bin Âmel ve Taberi Hasan bir isnatla rivayet ediyorlar. Diğer bazı hadisler daha var. Zeyfer radıyallahu anh'den de, İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'den de değişik kanallarla bu manada rivayetler gelmiştir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir diyor oturdu sabah namazından sonra, işte diğer namaza kadar bize anlattı. Sonra öğle namazından sonra diğer namaza kadar anlattı. İşte hatta gökte uçan kuşa kadar her şeyden haber verdi. Hatırlayan hatırlıyor, unutan unuttu diye buyuruyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yani pek çok şeyden haber vermiştir. İşte bunlar arasında Ebu Zer Radyalan diyor ki havada uçan kuştan dahi haber verdi bize. İbn Abbas Radyalanma hayvanların ve kuşların haşredilmeleri ölmeleridir demiştir. Yani e, ayette haşir sonra ancak Rablerine haşredilecekler, toplanacaklar. Buradaki hayvanların haşri onların ölmeleridir demiştir. Yani e, yukarıdaki hadiste Ebu Zerr Radyalan'tan gelen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin birbiriyle tostaşan koçlardan bile işte onlar arasında bile hüküm verileceğini bildiriyor. Yani kim haklı kim haksız bunların bile hükmü, hesabı görülecek. Ama onların haşri toplanmaları ölümleridir. 39. Ayet Ayetlerimizi yalanlayanlar Karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de dost doğru yolda bulundurur. Evet, burada işte Allah'ın dilemesiyle saptırması, dilemesiyle hidayet etmesi bu ayette çok açık. Çünkü مَنْ يَشَئِ اللّٰهُ يُدْلِلْهُ وَمَنْ يَشَى alhu عَلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Yani sıratın müstakim dost doğru yol. Nevas bin Seman radiyallahu gelen rivayette sıratul müstakim İslam'dır diye geçmişti. Daha önce Fatiha tefsirinde e, o rivayeti zikretmiştik. Yani alhu Burada yani onu dost doğru yolda kılar demek. Yani bunu yapan Allah Azze ve Celle. İşte günümüzdeki mutezile yani önceki mutezileyi de aşarak Allah Azze ve Celle'nin işte dilemesiyle saptırması, dilemesiyle hidayet etmesi, bunu bu esası da inkar ederek işte ve men yeşe ifadesinde e, buradaki men ifadesi yeşe fiilinden önceki ilk zamir diyorlar ve yeşa yani dileme e, fiili bu mene Dönüyor. Yani kim dilerse Allah onu sıratı mustakime iletir. Kim dilerse işte onu da saptırır gibi bir mana veriyorlar bu gibi ayetlere. Daha önce buna cevap vermiştik bizden olmayanlar dersinde de. Çünkü bu kalıpta daha pek çok ayetler vardır. Yani Allah işte kime dilerse erkek kime dilerse kız çocuğu verir. Kime dilerse kısır yapar, kimisine ikisini birden verir diye. Şura suresinde geçen ayeti burada örnek vermiştik. Yani bu cümle kalıplarında da menden sonra yaşa fiili geliyor. Yani bunların anladığı manada yorumlanacak olsaydı bu ayetler, işte Allah dileyene erkek verir, dileyene kız verir, dileyene kısır yapar, dileyeni de işte ikiz çocuk verir gibi bir şey olurdu. Halbuki bunlar tamamen Allah'ın kevni dilemesiyle alakalı şeyler. Katade dedi ki, doğru yolu göremeyen ve ondan faydalanamayan kafir sağır ve dilsiz olarak nitelenmiştir. Bu kişi karanlıklarda şaşkın bir vaziyette kalır ve oradan çıkamaz. Yani Allah Azze ve Celle, yani bunu e, niteliğini düşünürseniz bu nitelemeyi, Allah Azze ve Celle burada kafiri misal veriyor. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Yani bunlar hidayet olmak istese de bunu bulamazlar. Allah onlara nasip etmez. Çünkü onlar inkarlar sebebiyle bu ortaya düştüler. 40. ayet, de ki, bana haber verin. Size Allah'ın azabı gelirse ya da saat gelip çatarsa, yani kıyamet gelip çatarsa, Allah'tan başkasını mı çağıracaksınız? Yani ondan başkasına mı sesleneceksiniz? Eğer doğru kimselerseniz. Eğer sadıksanız, samimiyseniz söyleyin. Haber verin. Allah'ın azabı geldiği zaman veya kıyamet gelip çattığında işte şirk koşanlara e, hitaptır burada. Allah'tan başkasına mı sesleneceksiniz? Bir sonraki ayette bunu ifade ediyor. Hayır. Yalnız ona yalvarırsınız. Yani şirk koşanlar işte bu azabı gördüklerinde veya kıyamet gördüklerinde sadece Allah'a yalvarırlar. O da dilerse yalvardığınız şeyi giderir ve şirk koşmalıkta olduklarınızı da unutursunuz. Mücahit diyor ki, onlar güven halindeyken azap geliverirse demektir. Yani onlar kendilerini güvende hissederlerken azap geliverirse. 42 Ant olsun ki senden önceki ümmetlere de gönderdik de belki yalvarırlar diye darlık ve sıkıntıya uğrattık. Cabri bin Abdillah şöyle diyor. Allah Resulü Vesselam buyurdu ki kişinin bir günah için yahut akrabalık bağını koparmak için dua etmesi haricinde Allah'a dua eden hiçbir Müslüman yoktur ki Allah ona istediğini vermesin yahut da ondan o miktarda bir kötülüğü gidermesin. Bunu İbn-i Hatim tefsirinde Hasan bir isnatla rivayet etmiştir. Yani bir Müslüman dua ettiğinde eğer yaptığı dua herhangi bir günah hakkında değilse, yani duasında haram olan bir şey istemiyorsa veya akrabalık bağlarını koparmaya dair bir istekte bulunmuyorsa, Allah mutlaka ya o duasına birebir karşılık verir, icabet eder, istediği şeyi verir veyahut da bu duası sebebiyle o isteği gerçekleşmese bile ondan bir kötülüğü giderir diyor. Yani burada duanın önemi belirtiliyor. Ayette, yalvarırlar diye darlık ve sıkıntıya uğrattık diyor Allah Azze ve Celle. Buradaki darlık fakirliktir, be sa ifadesini İbn Mesud radıyallahu anh, fakirlik diye açıklamış. Sıkıntı ise yani darra ifadesi de e, hastalıktır demiştir. Yani onları fakirlikle ve hastalıkla İmtihan ederiz ki bize yalvarsınlar. Allah Azze ve Celle'nin bu ayetini böyle açıklamışlardır. Said bin Cübeyr Raymullah da diyor ki, buradaki sağ ifadesi darlık yönetici korkusudur. Yani yöneticiler tarafından kişinin zulme uğratılması, onlarla imtihan edilmesi. 43. ayet, onlara azabımız geldiği zaman yalvarsalardı ya, fakat onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Burada demek ki daha ileri boyutta bir küfürden bahsediliyor. Yani azap geldiğinde yalvarmıyorlar, yalvarmadıkları gibi kalpleri katılaşmış ve onlara yaptıkları şeyler süslü gösterilmiş. Şeytan onlara süslemiş yaptıklarını. Hatta diyor ki Allah Teala azap geldiği zaman bile kalplerinin katı olmasından onlara ayıplamıştır. Onlar Allah'ın azabını küçümseyip hafife aldılar. Allah size hayır versin. Siz Allah'ın azabı geldiğinde kalpleriniz katılaşıp onu hafife almayın. Zira Allah Teala sizden önceki bir topluluğu bu sebeple kınamıştır. Yani azap gelmesine rağmen mesela şirk ehlinin bazı şirk ehlinin mesela günümüzde potansiyel olarak bunu görebiliyoruz bazı şirk ehlinde Allah'tan bir sıkıntı, bir azap ile karşılaşsa bile e, yine koşuyor. Yani medet istiyor veli olarak inandığı kimselerden. Yardım talep ediyor. Yani deprem oluyor mesela. Medet ya, seyda diyor adam. Halbuki Mekkeli müşrikler böyle değildi. Onlar Allah'ın azabını gördüğü zaman, mesela denizde bir fırtınaya yakalandıklar zaman, dini Allah'a has kılarak sadece Allah'a yalvarlar, Karaya ulaştıkları zaman tekrar şirk koşmaya, yani güvene kavuştukları zaman tekrar şirk koşmaya dönerlerdi. Ama şeytanın amellerini kötü gösterdiği bir sınıftan bahsediyor Allah Azze ve Celle yine burada. Yani azabı görmelerine rağmen onların kalpleri öyle katılaşmış ki yine de Allah'a yalvarmıyorlar. Yani Allah'tan başkasına yalvarıyorlar. Bu yaptıkları da onlara güzel geliyor. Şeytan onlara süsü göstermiş. 44. ayet Kendilerine Hatırlatılanı unuttuklarında, biz de üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Yani imkanlar verdik, nimetler, imkanlar verdik. Nihayet kendilerine verilenler ile şımardıklarında, onları ansızın yakalayıverdik. Böylece onlar ümitlerini kestiler. İbn-i Abbas gelen rivayette, kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında, yani terk ettiklerinde demektir. Nesa kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de geçen, Felennme Nesu Maazekeru Bi, yani nesafili terk etmek demektir. Yani Allah'ın işte onları nesiy etmesi de Allah'ın onları azabın içerisinde terk etmesi manasındadır. Yoksa Allah'ın böyle unutma diye bir sıfatı yoktur. Yani e, nesil kelimesine mecazen unutma. Denilmektedir. Çünkü bir şey terk etmek. Burada hatırlatmayı hatırlatılan şeyi terk etmektir. Yani insanlar kendilerine hatırlatılan emirleri, yasakları terk ettiler. Buna unutma deniliyor. Yani bu kişinin işte bilerek, mesela bir kastı dışında herhangi bir şeyi unutması halinde sorumluluk yoktur buyuruyor zaten hadiste. Yani unutandan kalem kalkmıştır. Kişi unutarak namaz vaktini geçirse gerçekten unuttuğundan dolayı bundan mesul olmaz. Burada kastedilen unutma mecazdır. Terk etmektir. İşte bu terk etmeye nesih fiili kullanıyor. Onlar Allah'ı unuttular, hatırlatılanı unuttular, terk ettiler yani. Terk ettiler demektir. Mublisun ifadesi ayette geçen feizahum mublisun mublisun ifadesi ümitlerini kestiler demektir. İblise bu isim bu yüzden verilmiştir. Onun ismi Azazil idi. eee o kafirlerden olunca eblesahullah yani Allah onu ümitsiz kıldı. Allah onun bütün ümitlerini boşa çıkardı. Yani iblis ümit kesen demektir. Hiçbir ümidi kalmamış. Yani cennete girmekten yana hiçbir ümidi kalmamış manasındadır. Burada da mublisun yani onlar ümitlerini kestiler. Bu manadadır diyor. Mücahit dedi ki Allah ilk nesile dünya rahatlığı ve kolay bir hayat verdi demiştir yani onlar hatırlatılarını unuttular çünkü ellerine kendilerine dünyada verilen imkanlar sebebiyle Allah'ın emirlerini terk ettiler her şeyin kapıları onlara açıldı yani bir istidraç var derece derece saptırmadır bu kişi isyan ettiği halde yani Allah'ın emirlerini terk etmeye devam ettiği halde Allah ona imkanlar veriyor her şeyin kapılarını açıyor bu bir istidraçtır e, katade diyor ki, her şeyin kaplarının açılmasıyla kastedilen onlara rahatlık ve bol rızık verilmesidir. Yani isyan ediyorlar, yine de rahatlık ve bol rızık görüyorlar. Uhbe bin Amir radiyallahu anh'den Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu, Kulun günah işlemeye devam etmesine rağmen Allah'ın dünya nimetlerinden, o kulun sevdiği şeyleri ona verdiğini gördüğün zaman bil ki, bu Allah tarafından, onun için bir istidraçtır. Yani derece derece saptırmadır. Sonra Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bu ayeti okudu diyor. Ukbe bin Amir radıyallahu anh. Evet. Katade Rahimullah yine dedi ki, Bir kavim Allah'ın emrine karşı gelmişti. Allah bir kavmi ancak onların bolluk, gaflet ve nimet içerisinde oldukları zamanda verir. Allah size verdiği bolluk ve refaha aldanarak sizi sevdiğini zannedip aldanmayın. Ancak fasıklar Allah hakkında yanılgıya düşerler. Yani sen batıl işlemene rağmen delillere, Allah'tan gelen delillere aykırı hareket etmene rağmen eğer güven içerisindeysen, bolluk, refah içerisindeysen, işte Allah demek ki beni seviyor, sakın böyle bir aldanışa düşme. Allah önceki kavimlerden bazılarını böyle bir güvene kavuştuklar zaman, kendilerini Allah'ın işte dostları zannettikleri, sevdiği kulları zannettikleri bir zamanda böyle helak etmiştir diyor. Ancak fasıklar böyle bir yanılgıya düşer. Allah'ı tanımayan kimseler. 45. Böyle zalimler topluluğunun arkası kesildi. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Es-Süddi diyor ki, ayetin anlamı zulmedenlerin kökü kesildi demektir. 46. De ki, bana haber verin. Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alıverir. Kalplerinizi de mühürlerse onları size getirebilecek Allah'tan başka ilah kimdir? Bak ayetlerimizi nasıl çeşitli olarak açıklıyoruz. Sonra da onlar yüz çeviriyorlar. Burada Allah azze ve celle şirk ehline çok açık ifadelerle onların yaptıkları şeyin batıl olduğunu açıklıyor. Yani sizin yalvardığınız kişiler kimler? Yani Allah'ın dışında seslendiğiniz, ona ortak koştuğunuz kişiler kimler? Allah eğer sizin işitmenizi, görmenizi alıverse, kulaklarınızı sarı kılsa, gözlerinizi görmez kılsa, kalplerinizi de mühürlese, bunları size geri getirebilecek güçler mi bunlar? Buna layık olan, yani ibadete layık olan işte yalnız bunlara sahip olandır. Yani alan, veren, gözleri görür kılan, kulakları iştir kılan. Kalpleri mühürleme veya mühürlememe konusunda tasarruf sahibi olan Allah azze ve celle, asıl ibadete layık olandır. i̇bn Abbas radiyallahu diyor ki, ayette geçen yastifun kelimesi yüz çevirmek anlamındadır. Yani bu kimseler, e, ayetler kendilerine açıklanmış olmasına rağmen yüz çevirirler. 47- de ki, bana haber verin, Allah'ın azabı size ansızın ya da açıkça gelse zalimler toplumundan başkası helak olur mu? Mücahit dedi ki, onlar emniyet içindeyken ve bakarken, görürlerken azap size gelirse zalim toplumdan başkası mı helak olur demektir. 48. Biz rasulleri ancak müjdeleyici ve uyarcılar olarak gönderiyoruz. O halde kim iman ederse ve düzeltirse, ıslah ederse, onlar için korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. İşte bu Yunus Suresi 62. ayetinde, 61-62 ayetlerinde Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Aynı kalıpta gelen bir ifade. Bu kimselere de korku yoktur, bunlar mahzun olmazlar. Yani bu kalıpların geçtiği, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği bütün sıfatlar, Allah dostların sıfatlarıdır. Demek ki Allah dostlarının bir vasfı neymiş? Allah'ın gönderdiği rasullere iman ederler ve ıslah ederler. Yani onlar ifsatla uğraşmaz, ıslah ederler. Ubeybin Ka'b radıyallahu dedi ki: "Allah rasullerini ve kitabı ancak insanların ihtilaf etmeleri üzerine göndermiştir." Mesela Adem Aleyhisselam göndermiş. Bir nebiydi, resul değildi Adem Aleyhisselam. Nebiydi. O dinini tebliğ etmiş Allah'ın dinini, İslam'ı. Sonra aradan nesiller geçmiş. Nuh Aleyhisselam zamanında bir ihtilaf var. Zaten Nuh Aleyhisselam'ın tebliğinden karşı insanların bir şeyleri var. Nuh Aleyhisselam tebliğini yapmış. Rasullerin ilki Nuh Aleyhisselam. Yani Rasul olan Nebilerin ilki Nuh Aleyhisselam. Yani Rasul yeni bir şeriatla gönderilen kimse demek. Nebi ise mevcut şeriata davet eden kimse demek. Adem Aleyhisselam mevcut şeriat olan İslam'a davet ediyordu. Nuh Aleyhisselam ise Rasullerin ilki olarak Adem Aleyhisselam'ın tebliğ etmiş olduğu hükümlerden farklı bir takım hükümler getiren ilk Rasuldür. Dolayısıyla işte mesela Adem Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği aynı batından doğan Kız kardeş veya erkek kardeş ikizlerden. Bunlar birbiriyle evlenemiyordu. Farklı batında doğanda evleniyordu. Yani kardeşlerin evliliği gibi bir şey söz konusuydu. Bu hüküm ilk defa demek ki Nuh Aleyhisselam'la farklı bir hal alıyor. Kardeşlerin evliliği ilk defa Nuh Aleyhisselam'ın şeriatıyla değişikliğe uğruyor. Allah işte kitap indiriyor. Yeni bir şeriat gönderiyor. Yeni bir takım helal haram hükümleri içeriyle Din ile gönderiyor. Din ismi aynı. Sadece hükümlerinde, helal haram hükümlerinde farklılık oluyor. İşte insanlar bu peygamberlerin davet ettiği e, hak üzerinde ne zaman ihtilafa düşüyorlar, ne zaman hak ile batıl bu ihtilaflar içerisinde belirsiz hale geliyor, o zaman Allah yeni bir Rasul gönderiyor, yeni bir kitap gönderiyor. Bu böyle devam ede gelmiş. Ta işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Rasullerin ve Nebilerin sonuncusu olarak gönderildikten sonra e, bu kapanmış. Yani artık yeni bir Nebi ve yeni bir Resul gelmeyecek. Fakat dikkat edin ümmeti Muhammed içerisinde sallallahu aleyhi ve sellem alimler ihtilaf etmekte. Bu ihtilafın giderilme yolu kıyamet gününe kadar korunması vaat edilen kitap ve sünnette mevcut. Yani kitap ve sünnette var. Yani kitap ilk defa Allah'ın gönderdiği kitap ilk defa kıyamet gününe kadar korunmakla vaat ediliyor. Daha öncekilere böyle bir vaat yoktu. Bu sebeple Yahudiler İncil'i, Tevrat'ı tahrif ettiler. Hristiyanlar İncil'i tahrif ettiler. Alternatifler koydular. Yani bugün insanlar İncil diye, Allah'ın kitabı diye bir kitaba yöneliyorlar ama o kitabın Allah'ın kitabıyla alakası yok. Allah onlara böyle bir koruma vaat etmedi. Onlara yine dinlerini kemale erdirdiğini vaat etmedi. Ama bize bunlar vaat edildi. Size dininizi tamamladım diyor Allah Azze ve Celle ve zikri biz indirdik. konu kıyamet gününe kadar da koruncusu biziz diyor. Yani kitap ile sünnet kıyamet gününe kadar korunmuş. O halde bizim zaten böyle bir Rasule, bir Nebi'ye ihtiyacımız yok. Fakat ihtilaf yine var. İhtilaf ediliyorsa, yani kaçınılmaz olan ihtilaflardan bahsetmiyorum. Giderilmesi mümkün olan ihtilaflardan dolayı bu ümmet mesuldür, günahkardır. Çünkü Allah Azze ve Celle herhangi bir şeyde çekiştiğiniz zaman, ihtilaf ettiğiniz zaman onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Kim Allah'a ve Resulüne döndürüyor da ihtilaftan kurtuluyorsa hakikatte o diğer insanlara muhaliftir. Bir ihtilaf içerisindedir diğer insanlarla. Fakat o Allah ve Resulüne karşı ihtilaftan korunmuştur. Çünkü o meselesini Allah'a ve Resulüne döndürmüştür. Kim de Allah ve Resulüne döndürmesine rağmen, böyle olduğunu iddia etmesine rağmen Allah ve Rasulü dışında başka dayanaklar, başka esaslar edinip bunlarla birlikte yani Allah'ın kitap ve sünnet dediği, Allah'a ve Rasulü'ne dediği esaslara bir üçüncüsün şirk koşuyorsa bu da batıldadır. Yani kitap ve sünnet dışında dayanak ediniyorsa meselesini Kur'an ve sünnet çözecek ama bununla yetinmiyor da hocasına da götürüyor. Mesela basit bir mesele. Bizim Müslümanlar olarak, Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olarak bir meselemiz. Suret. Mesela suret. Yani en çok bugün Müslümanların müptela oldukları şeylerden biriz. Biz bu suret meselesini Allah'a ve Resulüne götürdüğümüz zaman hiçbir ihtilaf görmüyoruz. Yani kitap ve sünnetin naslarında suretlerin haramlığı konusunda bir tane ihtilaf yok. Yani açık. Ama bazı müslümanlar kitap ve sünnete döndürdüğünde bakıyor ki suretler haram. Bunu görüyor. Fakat hocası, cemaati, derneği, grubu neyse bunlar bunu yapıyor. Bu sefer ne oluyor? Kur'an ve sünnette yetinmiyor bu kimse. Başkalarına gönderiyor. Diyor ki işte o alim diyor kuran sünneti daha iyi bilir. Ne oldu? Kur'an ve sünnet dışında başka bir dayanak edindi. Veya kıyas, veya akli yorumlar, felsefeler, kelamlar bunlara götürüyor. Ve böylece o ihtilaf kalmaya devam ediyor. Allah'a ve Resulüne ihtilaf ediyor, muhalefet ediyor. Bu kişiyi günahkarlıktan kurtarmaz. Yani bu konuda alime tabi olmak demek ki kişiyi günahkarlıktan kurtarmıyor. Çünkü Tevbe Suresi 31. ayeti de bu konuda açık. Yahudiler ve Hristiyanlar da işte alimlerini ve raiplerini Rabler edindiler. Yani kitabın ve sünnetin dışında alimleri ve rayipleri dayanak edindiler. Böylelikle Allah'a ortak koştular. O alimlerinin kitabı ve sünneti daha iyi bildiklerine inandıkları için bunu yaptılar. Başka bir şey için değil. Dolayısıyla burada kişi mazur olmuyor ihtilaf ettiğimiz meseleleri biz kitabı ve sünnete elan götürebiliriz. Bununla beraber ahir zamanda İsa Aleyhisselam nuzul edeceğini bildiriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yine Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceğini, çıkacağını, kendi soyundan özelliklerini belirttiği birisinin çıkacağını, sünnetleri ihya edeceğini bildiriyor. Yani bu da işte insanların e, bu konudaki ihtilafları üzerine yani onların gelişleri demek mesela İsa Aleyhisselam bir nebi olarak gelmeyecek o peygamber olarak görevini yaptı ahir zamanda e, nüzul ettiğinde o, onun arkası kesilmiş değil dolayısıyla peygamber Aleyhisselatü Vesam'dan sonra gelen bir nebi değil yani benden sonra nebi yoktur diyor ya Nebi bu hadiste bir çelişki yok çünkü İsa Aleyhisselam zaten gönderilmiş öldü mü? Ölmedi. Allah onu vefat ettirdi yani onu ruhuyla, ve bedeniyle kaldırdı. Veya uyuttu. Tarafından gelen bir kavle göre uyutuyor şu an. Onu tekrar gönderdiğinde nebi olarak gelmeyeceğinden yani o zaten Muhammed Aleyhisselam'dan önce gönderilmiş. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'dan sonra bir nebi olarak gelmesi söz konusu değil. Eee tarihen bu mümkün değil. Yani Nebi Aleyhisselam'dan sonra gelmiş olmaz. Bu hadise e, çelişmez. O geldiğinde Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın şeriatıyla hükmedecek. Bu ümmetten birisinin arkasında Mehdi'nin arkasında namaz kılacak ve haçı kırıp cizye kaldırması, domuzu öldürmesi gibi hükümlerde mesela cizye kaldırma Nebi aleyhissalatu vesselam kitab elinin cizye alıyor. Peki İsa Aleyhisselam nasıl cizye cizeyi kaldıracak. Bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına aykırı bir hüküm değil mi denirse aykırı değil. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu kavliyle haber vererek yani İsa Aleyhisselam nüzül edecek, cizeyi kaldıracak diye haber verdiği için Allah Resulü'nün hadisiyle amel etmiş olacak İsa Aleyhisselam. Ve onlara tam anlamıyla hüccet kaim olacak. Ali İmran Suresi'nde ayette geçtiği gibi Ölümünden önce ona iman etmeyecek hiçbir kitap ehli yoktur, diyor. Evet, e, o geldiği zaman artık yani, e, kitap ehlinin elindeki, gerek Yahudilerin, gerek Hristiyanların elindeki bütün hüccetler batıl olacak. Yani onlar görünen sudan bir sebep bile olsa, tutundukları, dayandıkları bir şeyler var. Hristiyanlıkta devam edenlerin, Yahudilikte devam edenlerin. Yani aslında İsa Aleyhisselam'ın nüzülü demek Allah katındaki hüccetin batıl olması değil. İnsanlar katındaki hüccetin batıl olmasıdır. Çünkü Yahudi ve Hristiyanların Allah katında, yani onların bir mazereti yok. Zaten onlar tekfir etmiş Allah Azze ve Celle. Kitab ehli bize göre kafirdir. Yahudi de, Hristiyan da. Kafirdir onlar. Fakat... Görünüşte insanlara kendilerini nasıl anlatıyorlar? İşte biz İsa Aleyhisselam'a tabi olanlarız veya Musa Aleyhisselam'a tabi olanlarız. Biz Tevrat'a tabi oluyoruz, İncil'e tabi oluyoruz, Allah'ın gönderdiği kitaba tabi oluyoruz diyorlar ya. Yani göstermelik bir şey var önlerinde. Bunu iptal edecek olan kişi işte İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam gelir zaman insanların böyle bir söz söyleme hakkı kalmayacak. İsa Aleyhisselam'a Yahudilerin adlı iftiralar bertaraf olacak. Hristiyanların attığı iftiralar herkese bir taraf olacak. Diğer taraftan Mehdi Aleyhisselam da e, zuhur ettiğinde o da neyi ortadan kaldıracak? Bugün bazı mezhepçiler işte biz Ebu Hanife'ye uyuyoruz. O da işte hadis alimiydi. Yok biz Şafii'ye uyuyoruz, Malik'e uyuyoruz veya falanca Ahmeder Rufai'ye uyuyoruz veya Abdul Kadir Geylani'ye uyuyoruz, Sahnakşi bendey uyuyoruz veya Fetullah Gülen'e uyuyoruz. Bunun gibi İslam adına Kur'an ve sünnete uyduğunu iddia eden ne kadar önderler varsa bunların da böyle sudan gerekçeler olarak insanları saptırmak için öne sürdükleri bütün gerekçeler batıl olacak, iptal olacak. Mehdi Aleyhisselam'la. İşte bu iktirafları giderecek ve artık onların aleyhinde de tam anlamıyla hüccet kayımı olacak. Üstelik bu kimselerin hepsi derler ki işte Mehdi bizim mezhebimizden olacak veya bizim tarikatımızdan olacak veya bizim cemaatimizden çıkacak veya Risale-i Nurlarla hükmedecek gibi hepsi de Mehdi'yi sahiplenmeye çalışıyorlar. İbn Arabi bile diyor ki, Muhyiddin İbn Arabi, şu mezhep ehli yok mu diyor, bunlar diyor şayet Mehdi'nin kılıcı olmasa, yani o silahla güç sahibi olmasa, ümmet üzerinde otoritesi olmasa vallahi onu bile öldürmeye kalkarlar diyor. Çünkü diyor Mehdi geldiğinde bu mezheplerin hepsini iptal edecek diyor. Onların hepsine karşı çıkacak diyor. Yani e, en büyük şeyh dedikleri kişi, veli olarak e, tayin ettikleri zat bile onların mezhepleri hakkında bu hükmü zikrediyor. Ayetlerimizi yalanlayanlara fasıklık ettikleri için azap dokunacaktır. 49. ayet. Evet, bu ayetin tefsirinde neler atlamışız? i̇bn Abbas Abbas Radyalama diyor ki, ''Cennette müjdeleyen ve cehennemden uyaran rasuller.'' Yani o Allah'ın gönderdiği elçiler, ''Cennette müjdelerler ve cehennemden sakındırırlar.'' ''Katade'' dedi ki, ''Düzeltirse kavli.'' Yani kendisiyle Allah arasını düzeltirse demek. Hani o Allah dostlarının vasfıları var ya, ''Kim iman eder ve düzeltirse.'' Allah ile arasını düzeltirse demektir. Buradaki ısla Allah ile arasını düzeltirse demektir. Said Bin Cüber de diyor ki, onlara ahirette korku yoktur ve ölümden dolayı üzülmezler. Bu da yine ayrıcı bir kelam. Yoksa Allah dostları dünya hayatında korkuyla imtihan edilirler. Başta peygamberler, sonra peygamberlere en çok benzeyen salihler, sonra onlara benzeyenler. Bunlar dünyada bir takım korkular, sıkıntılar yaşarlar. Ee, üzülürler, sıkıntı çekerler ki Allah Azze ve Celle Resulüne hitabenin işte onların söylediklerinin seni mahzun ettiğini biliyoruz diye bildiriyor. Yani üzülüyordu ne Aleyhisselatü Vesselam. Dünyada bu insanlar üzülür. Fakat Said Bin Cübeyr'in dediği gibi onlar ahirette korku yaşamazlar. O büyük günün korkusunu yaşamazlar ve üzülmezler. Yani cehennemlik olmakla üzülmezler. Bilakis cennetlik olmakla sevinirler. Yani bu korkudan ve üzüntüden emin olma, selametli olma ahirettedir. 50. ayet de ki ben size yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben böyle demesi emrediyor. Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ben kaybı da bilmem. Size ben gerçekten bir meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyoluna uyarım, tabi olurum. De ki Görmeyen ile gören bir olur mu? Hala düşünmez misiniz? Mücahit dedi ki, kör ile görenden kasıt sapıklıkta olan ve doğru yolda olandır. Yani bu e, gören kimse doğru yolda, olan, doğru yolda olan kişidir. Yani buna misal verilmiştir. Sapıklıkta olan da kör olan kimsedir diyor. katadede de diyor ki, kör Allah'ın kendisi üzerindeki hakkından ve verdiği nimetler karşısında kör olan kafir demektir. Allah'ın yandan kör, Allah, yani nankör, Allah nimetleri karşısında nankörlük eden, kafir demektir. Gören ise ibret gözüyle bakan, Allah'ı birleyip, Rabbini razı edecek ameller işleyen ve Allah'ın kendisine verdiklerinden faydalanan mümindir. Evet, Allah Resulü Aleyhissalatüsselama böyle de mesammedilmiştir. Ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Yani size işte dünya hazineleri, dünya nimetleri böyle şeyleri vaat etmiyorum. Yine Gaybı da bilmem demesi emrediyor Nebi ve Vesselam'a. Fakat ne hikmetse peygamberin yolunda gittiğini iddia edenler, işte bunlar peygamberlerin varisidir diye, Allah dostları diye tayin ettikleri kimseler, ısrarla biz gaybı biliriz, kalpte olanları biliriz vesaire. Bu iddiaları yaparlar. Yerham Kalli. Evet, ben meleğim de demiyorum, yani... Beşer vasfımı inkar etmiyorum manasında. Ve ben ancak bana vahy olunana tabi olurum. Burada Allah Azze ve Celle söylüyor bunu. Böyle söyle. Ben ancak vahy tabi olurum. İşte bu da sünnetin vahiy olduğunun delili bir ayettir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne söylemişse, ne yapmışsa ancak vahy olunana tabi olmuştur. Yani vahyin dışında bir şey söylemesi veya e, hareket etmesi, davranışta bulunması söz konusu değildir. Bu Allah tarafından böyle söylediği. Ben ancak yani buradaki inleme hasır edatıdır. İn, İn ettebiu, İn ettebiu illa yani bu ile birlikte ispat yani ben sadece bana bahiyolunan tabi olurum. Yani Muhammed aleyhissalat ve tabi olduğu söyledikleri, açıkladıkları, davrandığı fiilleri Hepsi Allah tarafından vahiy kaynaklıdır. Çünkü Allah diyor ona, de ki ben sadece başka bir şey değil, sadece vahiy tabi olurum. Dolayısıyla e, sünnette gerek fiili sünnet, gerek kavli sünnet, gerekse takriri sünnet, yani onun huzurunda bir şey yapılıp da Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu onaylaması, bunların hepsi vahiy kaynaklıdır. Vahyin kontrolündedir. Bu ayet bunun delillerinde. Ve 51. ayet, Maed 51. Rablerinin huzuruna toplanacaklarından korkanları onunla uyar ki yani o günden uyar ki onların ondan başka ne bir velileri vardır? Allah'ın dışında ne bir velileri vardır ne de şefaatçileri. Umulur ki sakınırlar. Süt dedi ki korkanlarla kastedilen müminlerdir. Yani o o günden korkanlar müminlerdir. O günlerden o günden korkmayanlar ise işte münafıklar. Bugün işte bize şeyhlerimiz bizi kurtarır, bizim için korku yok diyenler. Korkmuyorlar o günden. Müminler ise Allah Azze ve Celle o günün korkusuyla niteliyor bakın. O günden korkanlar müminlerdir. Müminler o günün korkusunu yaşar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da yaşıyor bu günün korkusunu. Ama bunlara ne oluyor ki bizim şeyhimiz kibrit kutsuna işte bizi koyacak da cebine sokacak sırattan geçirecek bu kadar elin konuşuyorlar saçmalıklarla beraber. O gün diyor Allah Azze ve Celle ne bir Allah'ın dışında velileri vardır ne şefaatçileri vardır. Umulur ki sakınırlar. Kuday bin İyaz Rahimullah diyor ki herkes uyarılmaz. uyarılacak kimseler ancak akledenlerdir. Akıl kalptedir. Ancak akledenlerdir. Allah Teala, Rablerinin huzuruna toplanacaklarından korkanları onunla uyar buyuruyor. Yani o günden korkanları uyar. Hudayil yaz, Rahimullah diyor ki işte herkes uyarılmaz. Akleden, yani o günü düşünen kalben, bunu akleden kimseler, o günden korkan, sakınan kimseleri uyar. Senin sözünü ancak bunlara fayda eder. Mücahide dedi ki, umulur ki sakınırlar. Yani, Umulur ki itaat ederler. Yani kişi iman etmiş, sen yine de o günden hatırlat, o günle korkut, onunla uyar diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın dışında velileri veya şefaatçileri yoktur. Böyle hatırlat, böyle uyar ki, umulur ki bu iman eden kimseler sakınırlar. Yani iman eden kişi bazen günaha düşebilir, hataya, gaflete düşebilir. Sen onlara uyar, o günden korkanları uyar. O ee, uyar. Bu sayede, bu uyarman sayesinde umulur ki itaat ederler. O günden korkmayanı ise sen uyarsan da, uyarmasan da birdir. Onlar hayvanlar gibidirler. Belki hayvandan daha da aşağılıktırlar. Tutturmuşlar işte bir tarikat, bir yol, bir kendilerine göre. E, kendilerini kurtulmuşlardan, cennetliklerden sayıyorlar şimdiden. Senin bunlara anlatacağım bir şey yok. Ne i Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, işte herkesin kendi görüşünü, kendi tuttuğu yolu beğendiğini gördüğün zaman sen umumu bırak, kendine bak diyor. Pek çok ayetlerde, bu bunlardan birisi sadece, mesela Yasin Suresi'ne geçtiği gibi, ''İnne mâ tunziru ve haşer rahmane bil gayb.'' ''Sen ancak...'' E, zikret tabi olan men itteba'u zikre zikre tabi olan yani hatırlatıldığında vahye tabi olan Kur'an'dan veya sünnetten kendisine hatırlatılan şeye tabi olan ittiba eden kişiyi uyarabilirsin ancak bunu inzar edebilirsin onu sakındırabilirsin başkası sakınmaz ve haşyer rahmana görmediği halde rahman'dan korkan ama böyle bir korkusu yoksa böyle bir e, vahye tabi olma gibi bir e, gidişatı yoksa bırak onu. Onu uyarmak senin vazifen değil. Zaten uyarsan da uyarmasan da eşittir. Böylelerini, böyleleriyle vakit kaybetme. Evet, Allah izin verirse 52. ayette Rablerine sabah akşam dua edenlerle ilgili bir uyarı daha gelecek. Bunun da bir sonraki derse bırakalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhadvenle ilahe illan tevattake la şerikelek ve estağfurke ve tubileykim.